aile içerisindeki problemleri bu çerçevede konuşmaya başlamıştık. Anne, baba anne babaya, anne babaya hakkından dolayı, anne babaya saygısızlık veya saygı. Burada çıkan problemler üzerinde duruyorduk. Geçtiğimiz programda Nurettin Yıldız hocam 4 maddeye işaret etti bu problemlerin kaynağı olarak. İşte onların bir kısmını değerlendirdik işte nesil farkı yabancı kız veya erkek aileye giren çevre faktörü ve eğitim faktörü medya okul vesaire bunları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bir hayli ilgi oldu programın yayınlanmasından sonra aman devam edin gibi talepler oldu. Ee, i̇nşallah e, konuyu geniş biçimde e, zaman zaman yaşanan müşahhas problemlere de işaret ederek değerlendireceğiz Hocam hoş geldiniz bir sunuş yapayım dedim Evet şimdi o dört maddeden devam edelim e, isterseniz e, Nesil farkı üzerinde konuşmuştuk bir evet. çağ farkı gibi e, değerlendirmiştik Eve giren yabancı, yabancı kız, kız el kızı elin oğlu, elin oğlu geliyor <gülüyor> Geliyor e, bunun ortaya çıkaracağı yani e, problemler veya iyilikler. E, evet devam edelim. E, bu belki bizim böyle baştan aşağı çözebileceğimiz bir konu değil ama meselenin nereden sorun haline geldiğini bilmemiz, evet. En azından daha kolay Bir bağışıklık sistemi Belki de Kendi kendimize bakma imkanı bakma verir Yani oğullarımız Kızlarımız, babalarımız, annelerimiz Değil mi? Ya babayız Ya anneyiz <gülüyor> Ya işte damadız, ya geliniz Ya kızız, ya oğuluz Değil mi? Bunların yani hepsi evet, insan evet. ve insan toplumu böyle evet. oluyor Burada ben e, Bu Sorunu Söz ederken Yani kaynana kaynata gelin Damat adı ne olursa olsun Bunun Tarihi insan kadar eski Tabii İnsan kadar eski dolayısıyla Yani Türkiye'de şehirleşme arttıktan Sonra e, Ortaya çıkmış bir sorun değil bu Evet ya da işte Osmanlı'dan sonra Cumhuriyete geçilince Ortaya çıkmış bir sorun değil bu Evet renkleri ses tonu arasında bir değişiklik var ee, yani işte mesela eskiden e, gelinle kaynana bir arada durduğu için çok çabuk sorun oluşuyordu mesela 1900 yılların başından 1980'li yıllara kadar hep gelinler yani büyük e, aile ortamı büyük aile ortamı dediğimiz ortam bunu evet. üretiyor zannedildi ee, küçük ailelere bölünüldü Parçalanma daha çoğaldı bu sefer evet. Dolayısıyla bu 1900'lü yılların sorunu değil Rakamsız yılların da sorunudur bu Evet Kaç bininci evet. yıl olursa o çağın da sorunu olacak yani İnsanın olduğu yerde e İnsanın olduğu yerde ve insanla insanı Bir araya getirme sorunu bu. Evet İnsanla insan bir araya geliyor evet. İnsan e, topraktan başka nereyle bir araya gelirse gelsin orada bir sorun olmalı olması evet. gerekiyor Belki şöyle bir şey hocam yani aile olunca bu sorunlar kalkar gibi Yani ne, ne olacak işte yani sevgiyle bir araya geliyor vesaire deniyor da Hayır e, evet, kalkma kalkmıyor. şu olabilir kaynanalar kaynatalar Evet Kocalar eş hanımlar Evet İdare etmesini bilirler Evet Burada çok e, latif bir e, mülahazayı zikretmek istiyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. <gülüyor> birisi gelip hanımını şikayet ediyor. Evet. Dertleniyor adamcağız. O arada hanımı da geliyor. O da e, anlatıyor. Bakıyor ki yani çok böyle olur halolmazdan ziyade bir anlayışsızlık var görüyor. Hı hı. Kaynağını zikredemeyeceğim çünkü ben de dinleyerek bunu öğrenmiştim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın müthiş bir tespiti var orada. Diyor ki bakın diyor. Bu iş irade ile değil idare ile devam eder. Evet. Siz iradenizi kullanıp her istediğim olsun istiyorsunuz. Evet, güzel. İdare etmesini bilin devam etsin. Evet, güzel. İrade ile değil idare ile. İdare ile evet. İdare ile. İki harf yer değiştiriyor İki ama. İki harf yer değiştiriyor ama. Su, Sulh oldan çıkıyor. Ee, evet. Çok önemli bir nokta bu. Yani biz şimdi bu dört farkı dört sorunu konuşacağız dedik. Ama e, yani günün birinde e, kaynana kaynata gelin damat. Sorunsuz olacak bu Olacak. Ama cennette burada değil. Evet. Orada inşallah koltuklara gerilmiş halimizle ne dert ne bir şey. Yani herkes bildiğini konuşacak orada. Ama oraya gitmek önemli. Ee, i̇nşallah gidelim <gülüyor> diye işte. Bunlar hep bizim ya, gitme bir an, o, Oraya bu, he, gitme, gitme gayret. Burada, burada hazırlamak sadece, gerekiyor. Maazallah bir iddiamız yok böyle evet. ama gitme gayretlerimiz. Evet. Çünkü cennete girerken içimizde e, Gül dediğimiz böyle ikinci insana karşı ki, <gülüyor> bir, bir Kin, nefret Bu tip şeyleri Allah alıp cennete koyacak evet. Bu bedenlerimizle ama Bu kimliğimizle değil cennete evet. girişimiz İnşallah oradaki rahat güne kadar Hiç kimse kulu kölesi bir gelin Emrinde amade bir kaynana beklememeli evet. Yani okul arkadaşı gibi bir kayınpeder olmaz Evet. Kendi doğurduğun gibi bir damat olmaz Her iki tarafta idare etmesini bilecek evet. e, Zulmün haram olduğunu bilecek evet. e, Allah'ın muhakkak her şeyin hesabını soracağına iman edecek evet. Bir kısmını kendi çekinecek Bir kısmını da ahirete aval edecek Bir kısmını da müsamaha edecek Bu hayat böyle yaşanır evet. Öyle dizi filmlerde olduğu gibi her şey yerli yerinde film sahnesinde Öyle olur o. Yani he, evet. o, ger Gerçekte bunun yeri evet. yok Yani hayat buna Müsait değil evet. Neden müsait değil e, Rabbimiz bizi imtihan etmeyi murat ediyor Hep alkolle mi imtihan edecek Birbirimizle de imtihan edecek İnsan ilişkileriyle yani, de evet. İşte bu bir imtihan çeşidi evet. Yani kaynanaya karşı Geline karşı Eşe karşı evlada karşı Komşuya karşı yani burada çok enteresan e, Bir örneği Zikretmemize fayda var Üstadım İmtihanımızın boyutunu evet, anlamak evet. Bakımından hadisi şerifte Diyor ki bir mümin öldüğünde Onun Kapı komşularından Dört e, kişiye kadar iniyor bu rakam Farklı hadislerde yüzle başlıyor Dört kişi onun e, iyi olduğuna Şehadet ederse Cennetlik olur diyor evet. Hocam çok basit cennet hemen e, oy pusulasından daha basit hale geliyor. Halbuki Ama ben, en zor olan o. Yani işte imtihan bu. Evet. 20 sene aynı apartmanda oturuyorsunuz yan komşunuz bilerek Allah'tan korkarak ölçüsünü Allah'ın şeriatından aldığı bir sistemle iyi diyor senin için. Evet. Ben geçen gün emanet tencere istedim verdi dolayısıyla iyidir diye değil. 20 yıllık yani bütün bir objektif mümin bakışıyla bakıyor, evet, evet. müminliğini ve insanlığını tartıyor senin. Bu iyi idi diyor. Evet. Dört insandan onay almak zor bir şey demek ki. Doğrudur. Bu hadisi bunun için kullanıyorum Doğrudur. yani. Dört Doğrudur insandan hocam. objektif bakışla iyilik onayı almış bir insan Allah'ın affettiği bir insan olabiliyorsa, evet. yani damat, gelin. Kaynana, kaynata bu dört kişiyi oluşturuyoruz aslında. <gülüyor> Or orada sulhı başarsak değil mi? Yani kaynananın, kaynatanın, gelinin, damadın, baldızın, bacanağın birbirlerine bayram törenlerinde değil, fiilen Allah'ın murakabe ettiğini bildikleri bir ortamda hüsnü şahadette bulunuyorlarsa, evet. bu çok büyük bir nimet. Evet. E, bu büyük bir nimetse Uzatmaya gerek yok Şeytanın da ifsat noktası demektir Bak. İşte bunu çözmemiz gerekiyor bizim Hı -hı. Yani çok iyi başladık Bu nişan iyiydi düğün iyiydi deniyor Tamam hatta şeytan prim bile Vermiştir iyi Hı -hı. olsun diye Zorluğu da var hocam Yani sürekli yan yana bulunuyorsunuz e, Elbette Yani Mesela bir marketteki kasiyer sizin çok az karşılaştığınız bir insandır ama gelininizle yani her an berabersiniz. Ne bileyim damadınızla iç içesiniz. Yani bu iç içelik sürtüşmeyi de Artırıyor o sürtüşme de tabii Ama problem olabiliyor Metal birbirine sürtüşünce ısınmasın yanmasın diye kres yağı sürüyorlar <gülüyor> i̇şte değil mi? O kres ne olacak? İşte sabır, <gülüyor> evet, kanaat, evet. kadere razı olmak evet. Bu dünyanın imtihan olduğunu bilmek Bu fani alemde herkes çekecek bunu bilmek evet. Bu dört rakamını çok önemsiyorum ben hocam evet, Dört kişinin şahadeti. Evet. İkinci benim şahsen kendi nefsime uyguladığım e, derslerimde çok yoğun bir şekilde Gündeme getirdiğim e, Ve Ders olması bakımından Hepimizin belki hani Düğün konuşmalarında bir şeyler Anlatılıyor kızlara erkeklere Nasihat ediliyor ya bu belki önce Söylenmeli hocam efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin evet. Aile hayatı bizim için örnek Değilse biz dünyada örneksiz Yaşayacağız demektir evet. örnek, Bir şey dikkatimi çekiyor hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemem defaatlerce soruluyor kimi sevdiğini Ayşe annemizi gündeme getiriyor evet. yani biz erkekleri kastetmiştik ya Resulullah deyince babası olsun diyor böyle <gülüyor> müthiş bir sevgi var gizlemiyor bunu evet. ee, işte anamızdır bizim ayıp değil bu dolayısıyla söylenebilir diye de yorum yapılabiliyor bir insan eşini çok sevdiğini söylemesi ayıp değildir diye de kıyasla yapılabiliyor evet. bununla bu, bu dil anlatacağım nokta Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe anamızı Sevdiği bu sevgide de Diğer annelerimizin Rahatsız olacakları kocunacakları kadar bir Fazlalık oldu. Ya bunu gizli yapmıyor efendimiz. Tabii, tabii. Yani eve kapanınca değil. Evet. Çok aleni bir şekilde ulu orta. Bunu herkes hissediyor yani, biliyor. Bir hisse gerek yok. Yabancıların ortasında deklare ediyor bunu. Evet. Ayşe'yi çok seviyorum diyor. Evet. Bu sevgisinin de mesela ile ilgili ayetin inmesi Ayşe annemizin yüzünden. Evet. Yani o işte bir oturuyor, geciktiriyor abdesini vesaire. Gerçi Allah razı olsun ondan teyemmüm ayeti mesela. <gülüyor> evet. Yani bir sürü de sorun oluşturuyor efendimize. Evet. ...bu sorun oluşturma... ...Efendimizin son nefesine kadar da devam ediyor. Evet. Bu da iki zıt şey var. Efendimiz'e bakıyorsun... ...adeta ben benzetmek için söyleyeyim... ...uçsuz bucaksız bir sevgisi var ona karşı. Evet. Çok seviyor. bu Bekir'in hatırına mı... ...kadınlık hatırına mı... ...yaşı küçük acıyı ona mı... ...bu çok önemli değil ama seviyor. seviyor çok seviyor. Yani. Yani... Sevgisini de... ...böyle sembolik değerlerle ifade etmiyor... Evet. ...çok seviyorum diyor seni evet. diyor... ...yüzüne söylüyor... babasına söylüyor, topluma söylüyor... ...bu A noktası... ...B noktası... ...bu sevgiye elbette... ...binbir tazimle karşılık veriyor Ayşe anamız... Evet. ...yani... E, ...şımarıp, nazlanıp... ...suyu edep yapacak bir hale gelmiyor... Evet. ...yani... Kimin kimi sevdiğini biliyor. Resulullah diyor. Sallallahu yani evet, yani bu da. sevgi çok önemli. Evet. Yani tek taraflı bir sevgi değil. O da onu çok seviyor. Hürmet evet. ediyor. Tazim ediyor. Fakat hocam bu evlilikte bu sevgiye rağmen, sevginin yankı bulmasına rağmen, kusursuz değil. Sorunsuz değil. Ya da sorunsuz değil. Doğru evet, sorunsuz, sorunsuz değil. değil. Müthiş Müthiş bir örnek bu hocam. Evet. Yani bu, bu sorunlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından birkaç saat öncesine kadar devam ediyor. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın sözüne e, akıl vermeye kalkıyor diyelim. Yani o çok ağlar ya Allah diyor. <gülüyor> e, Efendimiz ne cevap veriyor? Evet. Yani siz kadınların Yusuf'a yaptığını mı bana yapacaksınız? Evet. Bir çıkışı var Efendimiz sallallahu aleyhi Demek ki o anda yani Yusuf ve kadın benzetmesini o mübarek odada yani Azrail Aleyhisselam'ın kapıda evet. beklediği bir atmosferde zikretmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunaldığını evet. gösteriyor Yani basit çok basit örnekler var hocam iki tane üç tane değil Ayşe annemiz bunca saygısına, tazimine, ayaklarına kapanmaya her an hazır olmasına rağmen insan olduğu ortaya çıkıyor Tabii. İnsan olduğu ortaya çıkıyor bütün, belki onlar da bizim bugün bazı şeyleri anlamamıza imkan veriyor. Evet onu zik ediyorum evet, hocam. Onu, evet. Yani bugün nikahımızı filan hoca efendi geldi. Evet. Duamızı filanca hoca efendi yaptı. Hatimler okuttuk. Her ne şey düzgün gidecek. Ne yapsak? Evet. Hangi dua ile hangi camide değil ki içinde düğün yapsak. Hangimizin düğünü, hangimizin gelini, damadı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yuvasından daha mübarek olur ya. Ya evet. Kur'an ne diyor Ayetlerin indiği ev diyor Evet. evet. Sizin evinize ayetler iniyor diyor evet. Yani Cebrail Aleyhisselam böyle senede bir defa On senede bir hızır görülen bir rüyadan ibaret değil bu evet. rüyasında hızır Görmüş öyle bir ev değil Cebrail Aleyhisselam'ı melek olarak insan şeklinde dakka başı Hissetmişler orada evet. Milyarlarca desen küçük bir rakam kalacak Melek yoğulu bir evde Kimin kızı Kimin eşi ya, Kim evet. nasıl bir ev Ama sorun oluşuyor Evet Burada asıl bu A ve B maddesinden Çıkış yapacağım bir nokta var O da nedir bir kere Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından Yeter be bu ne çıkmıyor, evet. Ebu Bekir gel bu işi çöz Cümlesi çıkmıyor evet. Hatta Ebu Bekir Tahammül edemiyor Bazen... Bir tartışmanın bir tanesini Yakalıyor bu Bekir Allah <gülüyor> hani, Tahammül edemiyor Elini kaldırası oluyor Ayşe annemize de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müdahale ediyor yani evet. Üçüncü kişi dayanamıyor bunu, Efendimiz dayanıyor ama evet. Şimdi hatta Ebu Bekir radıyallahu anh gidince de meşhur, bak dayaktan kurtardım seni diyor. <gülüyor> yani... evet, çok sevimli şeyler yani Şimdi hocam... onu sevimli hale de getiriyor peygamberimiz. Ya... Evet. Peygamber işte bu evet. Peygamber bu ayet Peygamber bir, ahlakı bu Yani kargo ile ayetleri getirip teslim edip gitmiş biri değil evet. Sizin içinizden bir peygamber ya bu Öyle işte Kur'an öyle buyuruyor İçimizden evet. biri ya evet. Evet. İçimizden derken kâbede de içimizden Yatak odasında da içimizden Çocukla ilişkilerde de içimizden, i̇çimizden Ağlarken içimizden Gülerken insan içimizden ya, insan. Espri yaparken evet. içimizden Şimdi üstadım Ehli sünnetiz elhamdülillah. elhamdülillah Allah bu şekilde ruhumuzu Kabzetsin amin, amin. Ehli sünnet. Peki ehli sünnet sizde sakal var Bende sakal var Otomatik yani bir sakaldan ibaret mi Ehli sünnet değil, Ya da işte filan fırkadan Olmamak mı ehli sünnet Evet Ehli sünnet sünnetlenmiş Adam olmak Sünneti özümsemiş kadın olmak Demek değil mi ya Evet, evet. Sünnet sadece öğlenin dört rekaati mi? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insani ilişkileri sünnet değilse, sünnet diye bir kavram yok ortada o zaman. Evet, evet. İnsan sinirlenebilir, insan çünkü. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de sinirlendiği oldu, ama kendisini nasıl frenledi? Sünnet o işte. Evet. Frenleme sistemi. Sin sinirlenmek de var insanda. Onu frenlemek de var. Frenlemek de var. Yani o sinirlenmeyi e, İslam'ın herhangi bir alanını e, zorlamadan halletmek de var. Daha önce zikretmiştik zannediyorum. Şimdi Efendimizin damadı ile ilişkili, mesela bir damat örneği. Veriyor. Evet. Damat. Hazreti örneği. Ali mesela. Ha, bir tane damadı ile ilgili çok e, zikrediliyor. Bir damat örneği verelim. Şimdi Efendimiz Allah Azze ve namazına kaldırıyor onları. Evet. İşte ikinci defa vuruyor kapıyı. Hadi namaz. Çocuklar ne dediyse artık. Ali Efendimiz de uyanmış. Evet. Uyanmış ama işte genç. Ya. Yani biraz zor ee, kalkıyor mesela. Yavaş yani kalkıyor. Kalkmadığını anlayınca kapıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ikaz ediyor. Ali radıyallahu anh çok bir enteresan cevap veriyor. Yani yatmak kalkmak Allah'ın emrinde değil mi? Kaderimizde olsaydı kalkardık işte. Ki <gülüyor> <gülüyor> bu sözü kime söylüyor? Evet. Kayınpederi, Kayınpederi ama, ama hangi, peygamber. hangi kayınpeder ama Evet. göklerin ayağına kapandığı bir evet. yani dağların önünde su olduğu bir peygambere söylüyor ama uykulu halinde evet. söylüyor. Hocam çok enteresan. Yani vay be size sana bunun için mi bu kızı verdik biz? Bir de benim kızım da <gülüyor> evlensin. Edebiyat yok ortada. Evet. E, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dizine vuruyor. E, bir de şu söylediği söze bak. Bir de şu söylediği söze bak deyip gidiyor orada. Evet. Kapatıyor konuyu. Evet. Yani Allah Ali'den de razı olsun ki bize insanlık nedir görebileceğimiz evet, evet. kayınpeder kim görebileceğimiz evet, evet, baba ne evet. görebileceğimiz bir olayı yaşattı yani. Allah, evet, Allah razı ondan, ondan razı olsun. Şimdi hocam damat bu. Kızı bu. Kayınpeder bu. Kayınpeder bu. Bir insan toplum eğer biz Gerçekten sünnete ehil Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsan, Öğlenin sünnetini muhakkak kılacaksın Sakal bırakacaksın Misvak kullanacaksın Ama insan olduğunda sünnet perspektifinden belli olacak Evet evet. Mesela özellikle bir noktayı müsaade ederseniz tespit edeyim Şimdi mesela bir e, damat hafızsa Ehli tarikse Veya işte en azından imam hatip mezunuysa Herkes ondan fark bekliyor Evet ya sen hafızsın. Sen ehli tariksin bir de. Hı hı. Kız bir de, bir de çok tüsettürlü bir kızsın. Öyle evet. hafız kızsa millet gelin almıyor da sanki. Yani Melek bir alıyor. Allah razı olsun hocam. <gülüyor> cennetten bir uğur. Herkes fark bekliyor ama iblis de fark bekliyor bundan. Evet. Hafızsın senin kötülüğün çok değerlidir. Yap bir kötülük göreyim diyor. Evet. Yani şunu unutmamak lazım Hafız gelin, hafız damat Tarikat ehli gelin, tarikat ehli damat Farktır Şeytan için de farktır bu Dolayısıyla Yani, yani bir, şeytan daha çok evet, Oynar şeytan, onun, oynamak daha, ister onunla bir gelini, Tuzak kurmak ister Bir gelini 3 e, Tiyatro sahnesine çıkarıyorsa İfsat evet. etmek için bir damadı Veyahut da hafız ise İmam Hatipli ise, ehli tarih ise 20 deva çıkarır Evet Onunla daha aktif bir şekilde ilgilenir Neden? Onun piyasası yüksek evet. Ondan ailenin beklentisi Yüksek oluyor dolayısıyla gerçekçi olmamız o, Ona lazım. bir şey yaptırırsa şeytan Sanki büyük ödülü Alacak kendine göre Çok güzel Allah evet. razı olsun aynen öyle Şimdi Ebu Bekir'in kızı olursan Sorun da büyüyor <gülüyor> <gülüyor> Yani Yani Bonus diyorlar ya şeytanın bonusu büyüyor. Ona bir Ad, şey yaptırırsak. Adını nasıl koyacaksın? Evet. Adını nasıl koyacaksak? Yani gerçekçi olmamız lazım hocam. Evet. Keşke, keşke. O zaman şunu da belki hocam yani oraya belki geleceksiniz. Yani diyelim ki hafızsınız, diyelim ki e, tarikat ehlisiniz diyelim İmam Hatip de şey yaptınız, İslam Enstitüsü ilahiyat. İslam Enstitüsü sizdeydi hocam. Bizdeydi evet. Yani şeytan bana bu oyunu oynar gibi bir e, teyakus halinde. Hocam. Evet. E, eğer 100 kilometre sürat yapıyorsa arabanız. Evet. Dikkat edeceksiniz. Dikkat edeceksiniz. 200 kilometre yapıyorsa pür dikkat edeceksiniz. Evet, çok doğru ...karşındaki araç da... ...çok dikkat açık bu 200 kilometre geliyor... Evet, evet. ...şimdi insanlar... ...gelin bakmaya gittiklerinde damat seçerken... ha hoca efendinin oğlunu aldık... ...diyor... Evet. ...buna ver git kurtul... ...bu yanlışlık burada başlıyor zaten... Evet, ...yanlışlık evet. burada başlıyor... ...yani hoca efendinin oğlu... ...hatta hoca efendi kendisi... ...tarikatta belli mesafeler kat etmiş... ...nur yüzdü... ...tamam güzel... ...Allah razı olsun... ...fakat... Ee, İnsan ilişkileri nasıl? Ali'nin Ali yüzde kaçı? Binde evet, kaçı? Evet. Milyonda nesi yapar Ali'nin? Yani. Ali bin Ebi Talib'in nesi yapar? Evet. E onlar da yani Ali radıyallahu anhu niye Ebat Turab diyor efendimiz? Toprağın babası Toprak babası diye niye yorumlamış? Gelmiş bakmış mescitte toprağa uzanmış uyuyor. Evet. Yeni gelin evde. <gülüyor> peygamberin kızına küsmüş. Eve ne işin var burada. Yani peygamberin kızına küsmüş. Peygamber küsmüş, görüyor. Hadi küsmüş demeyelim. Peygamberin kızıyla bile aile ortamı oluşmuş. Evet. Adı aile bu. Yani şeytan Ali ile uğraşmayacak da kimle uğraşacaktı? Evet. Fatıma anamızla uğraşmayacak da kimle uğraşacaktı? Ya evet. piyasa orada zaten. Evet. Onu ifsad etse Fatıma'yı haşa yerinden oynatsaydı e, dünya onun olacaktı. Evet. Hiçbir kadınla uğraşmayacaktı o zaman. Müminlerin gözünü çıkarmış olacaktı ya, çünkü. Evet. Şimdi Gerçekçi olmak lazım. Düğünümüzde filan hoca efendi dua ettiyse bereket umududur bu. Evet. Filanca hoca efendinin oğlunu kızını aldıysak umuttur. Son netice değildir. Bu gerçekleri görmezsek eğer bile bile karda kaymaya başlarız. Evet. Yani bu kar, buzlu ortam bu Adem Aleyhisselam'dan Adem'in son çocuğuna kadar böyle olacak. Bunun alternatifi yok. Evet. İnsanların çok umut bağlaması tıpkı doktora gider gitmez iyi olacağını zannetmesine benziyor. Yani doktora gittim. Doktora gitmek değildir çare. Doktorun, doktorun senin üzerindeki Nüfuzudur çare. Tavsiyelerine Daha uymak zorundasın ve dünya bunu kabul edecek. Evet. Kaderinde de bu olacak neticede. Evet. Yani kaderinde şifa yoksa yine doktorun her dediğini yapsan da bir faydası olmuyor. Burada e, aile ortamının Dünya gerçekleriyle uyuşması diye bir sorunumuz var bizim. Dünya budur. Hiçbir şekilde cennet değildir. Dünyayı cennetleştirmek akılsızlıktır. Olmaz. Yani mümkün olmaz hmm. açısından. Ya, böyle bir iddia olamaz. Evet. Dünya cennet Sorun olacak. olacak. olacak. Hah, sorun, sorun olacak. olacak. Velev peygamber yani. yuvası gibi Aleyhisselam bir yuva kurmuş ol. Evet. Velev ki olacak. kızını Ali'ye ver. <gülüyor> Velev Ali'ye ver. Evet hocam aslında çok Hararetli şeyler konuşuyoruz evet. Kısa bir ara vermemiz lazım Ondan sonra devam edelim inşallah evet. ee, Değerli dinleyiciler Kısa bir süre sonra bir